Rabbimize hamd olsun. Ondan istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Ramazan ayı, Kur'an ayı Allah murad ettiği gibi Ramazan'dan, Kur'an'dan istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Eğer iman olmazsa amel bir işe yaramıyor. İman etmeyenlerin amellerini saçılmış zerreler yaparız buyurdu Allah. Onun için önce iman ediyoruz. Önce imanımıza dikkat ediyoruz. İmanımızı şirkten temizlemeye çalışıyoruz. İmanımızı bid'atlerden temizlemeye çalışıyoruz. Eğer böyle yapmazsak, şirk katılmış bir imanı Allah kabul etmez. Bir kul ki Rabbini kabul etmemiş, edememiş. Allah'ın kendini tanıttığı gibi. Bir kul kendini, insanı Allah'ın tanıttığı gibi tanımadıysa, anlamadıysa, insanı koyması gereken yere koymadıysa, bu durumda insana zulmetmiştir, önce kendine zulmetmiştir. Kendine zulmedenler elbette ki başkasına da zulmeder. Allah'ın insanı koyduğu yer neresidir? İnsan benim yeryüzündeki halifemdir, buyurdu. Ben insanın, ben müminlerin velisiyim dedi. Bana iman edenlerin, benim istediğim gibi, takdir ettiğim gibi, beni anlayanları, hayatı anlayanları, varlığı anlayanları dost edinirim dedi. Onları zatıma seçerim dedi. Allah bizi zatına seçtiklerinden eylesin. Kul eğer Rabbini tanırsa Allah'ın emrettiği gibi ne yapar? Rabbini tekbir eder, tesbih eder, hamd eder, Rabbine şükreder. Tekbiri, tesbihi, hamdi, şükrü ne kadarsa Rabbini o kadar tanıyor demektir. Eğer tanımıyorsa, Rabbini kendi seviyesine indirir, kendisi gibiymiş gibi ona muamelede bulunur, hatta yetmez, kendinden daha da aşağıyı indirir, başlar onun hakkında suizanda bulunmaya, kötü düşüncede bulunmaya. Allah şunu niye şöyle yaptı, bunu niye böyle yapmadı, şunu şöyle yapsaydı olmaz mıydı, böyle yapsaydı daha iyi olurdu dediğinde, Rabbini kendinden daha aşağıyı indirmiş, ben ondan daha iyi biliyorum demiş olur. Bu Allah değildir. Bu Allah'ın kendisine iman edilmesi gereken Allah değildir. Bu o insanın kendi kendine ürettiği putudur. Putuyla konuşuyor. Allah böyle bir imanı kabul eder mi? Etmez. Allah'ı tekbir etmek demek Rabbinizi tekbir edin dedi. Tekbir etmek demek onun büyüklüğünü bilip kendi küçüklüğünü anlamaktır. Eğer Allah'ın büyüklüğü karşısında kendi küçüklüğünü bildiyse, kendi aziziyetini, hiçliğini anladıysa sonuna kadar boynunu Rabbine büküp sen benim Rabbimsin ben de senin aciz Küçübük kulunum. Hiçbir şeye sahip olmayan, hiçbir şeyi olmayan, sensiz, hiçbir kıymeti, hiçbir değeri olmayan kulunum. Değerimi, kıymetimi, şerefimi senden alıyorum, seninle olmaktan alıyorum. Sana iman etmekten alıyorum. Sana kul olmaktan, avd olmaktan alıyorum. Seni sevmekten alıyorum. Sana itaat etmekten alıyorum. Dediyse, tekbir etti Rabbini. Allahu Ekber dedi. Yoksa, istediği kadar namaz kılarken elini kaldırsın, Allahu Ekber dersin. O anda Allahu Ekber der, namazdan çıkar, Rabbi hakkında bir suizanda bulunur, onun büyüklüğünü, onun tek büyük olduğunu unutur, kendi büyüklüğünü ortaya koymaya çalışır. Benim gibi olsun der. Bence der, bana göre der. Namazını tekbirini yalanlanmış olur. Allah böyle bir namazı kabul etmez. Niye? Yalan söylüyor da onda. Tesbih de böyledir. Zaten namazın hemen başında tesbih var. Sübhanek. Sen sübhansın. Allah her türlü noksanlıktan beridir demektir. Bütün kemalatlar, bütün güzellikler ona aittir. Eklişsiz, noksansız, kusursuzdur demektir. Rabbim her neyi yaratmışsa, elbette ki önce kendini söylemelidir, her ne muamelede bulunursa, Neye, nasıl bir muamele yaparsa yapsın, o noktansızdır, kusursuzdur, eksiksizdir, yanlışsızdır. Dediyse, tesbih etti. Yok, kusur aradıysa, hata aradıysa, yanlış aradıysa, elbette ki bu onun cehaletindendir. Rabbini bilmediğindendir, anlamadığındandır. Rabbiyi tesbih etmedi, istediği kadar subhanallah desin. Aynı şekilde hamd için de öyledir. Hamd etmek demek, övmek demektir. Neyi övecek? Bir şeyi görmeden, şehadet etmeden övmek mümkün müdür? Mümkün değil. Şahadeti ne kadarsa hamdi de o kadardır. Onun için hayatı yaşarken neye bakarsa baksın, neyle karşı karşıya gelirse gelsin, mutlaka orada bir hamd olmalıdır. Rabbini hamd etmelidir. Rabbinin Kuvvetini, kudretini, güzelliğini görüp Rabbine hamd etmelidir ki ham olsun. Yani elhamdülillah yarabbil alemin demiş olsun. Bunu yaparken tek başına da olmaz. Bütün alemlerden hamd etmesi lazım. Bütün alemlerden. Yani her neye bakarsa baksın, hangi aleme bakarsa baksın, atomdan galaksilere kadar, bütün kainata kadar neye bakarsa baksın, mutlaka Rabbini Övmelidir. Ne kadar güzel yaratmışsın Ya Rabbi demelidir. Bu hayranlığı gönül itibariyle ortaya koymalıdır. Hayran olmalıdır. Hayreti artmalıdır. Yani ne buyuruldu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Ya Rabbi hayretimi arttır. Hayreti artmalıdır. Allah kendisine muamele yaparken, yani hayatı yaşarken her anda Allah ona muamelede bulunuyor ve mutlaka onun muamelesini görmeye, anlamaya çalışmalıdır. Evet, Rabbim bana şunu yaşattı. Acaba neden? Onu aramalıdır. Sonra iş sonuçlandığında ne demelidir? Ha, demek ki bunun için muamele etmiş. Allah hayırdır, Rahman ve Rahim'dir. Mutlaka kuluna olan muamelesi hayırdır. Rahmetindendir, Allah vududdur, ilahtır. Kulünü sevdiği için öyle bir muamelede bulunmuştur. Eğer kul bu söylediklerimin dışına çıkarsa, Rabbini anlamamış olur, tanımamış olur, Rabbine başka isimler vermiş olur, başka bir isimle kendi kendine ürettiği bir isimle Rabbini vasfetmiş olur, isimlendirmiş olur. Eğer Allah'a iman olmazsa, amel bir fayda veremez. Çünkü Allah, insanı bana abdolsun diye, beni sevsin, beni tanısın, beni anlasın, beni kendi üzerinde göstersin, benim güzelliğimi üzerinde göstersin diye yaratmış. Amel, ibadet, araç. Amaç Allah'a abdolmaktı çünkü. Onu sevebilmek için, abdolabilmek için de mutlaka onu tanımak gerekiyor. Biriyle ne kadar çok konuşursak, sohbet edersek, biri bizimle ne kadar çok konuşur, birini ne kadar çok dinlersek, o kadar onu tanırız, o kadar onu anlarız, o kadar ona yakın oluruz. Dolayısıyla Allah'ın dostluğu neyle ölçülür? Allah ile konuşmakla ölçülür. Allah'ın bizimle konuşmasıyla ölçülür. Kur'an, ayetler Allah'ın bizimle konuşmasıdır. Bizim de duamız, tesbihimiz, istifarımız Allah ile konuşmaktır. Demek ki Allah'a dost olmak için O bizimle konuşacak, biz de O'nunla konuşacağız ki O'nu dinlemiş olalım, O'nu ciddiye almış olalım, O'na cevap vermiş olalım. Eğer biri bizimle, biz biriyle konuşursak onun bize cevap vermesini istiyoruz. Bizi dinlemesini istiyoruz. Bizi anlamasını istiyoruz. Allah da bizimle konuşmuşsa kendisini anlayalım diyedir. Kendisini dinleyelim diyedir. Kendisini ciddiye alalım diyedir. Sonra gereğini yapalım diyedir. Dolayısıyla Allah dostları aynı zamanda Kur'an'ın da dostlarıdır. Kur'an da onların dostudur. Öyle olmalı ki bir gün dostumuzla buluşmasak, görüşmesek onu özlememiz gerekir. Onun için her gün en az birkaç ayet okuyup veya dinleyip Rabbim bana evet ne söylüyor? Ne söylemek istiyor? Sonra o ayetlere kendimizce bilgimizce, ilmimizce, marifetimizce, Rabbimizi bildiğimiz kadarıyla ona cevap vermeye çalışmamız lazım. İnşallah bunu bundan sonra böyle yapacağız. Sana hamd olsun ya Rabbi. Bizi yarattığın için, bize ruhundan nefrettiğin için, kendinden bize varlık verdiğin için, isimlerinle bize tecelli ettiğin için, basiretinle bize gördürdüğün için, Semih isminde bize işittirdiğin için, ilminden bize elim verdiğin için, iradenden bize irade verdiğin için, rahmetinden bize rahmet verdiğin için, bütün isimlerin de bize tecelli ettiğin için sana hamd olsun ya Rabbi. Seni kendi üzerimizde övüyor, sana hamd ediyoruz. İsimlerini üzerimizde göstermeye çalışıp senin güzelliğine şahit olmaya çalışıyor, şahit ettirmeye çalışıyoruz ya Rabbi. Bizi kendine muhatap kabul ettiğin için vahyini indirip bizimle konuştuğun için benimle konuş dediğin için sen benim abdimsin benim sevdiğimsin benim aşığımsın dediğin için bizi buna layık gördüğün için ya Rabbi sana hamd olsun, bizi sevdiğin için sevmeyi öğrettiğin için sana hamdolsun ya Rabbi bütün yanlışlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bildiğin halde bizim hem bildiklerimizi hem de bilmediklerimizi bildiğin halde günahlarımızı açığa vurmadığın için ya Rabbi. Onları muhafaza ettiğin için ya Rabbi. Onları örttüğün için ya Rabbi. Cezasını, hemen cezamızı vermediğin için ya Rabbi. Sana hamd olsun ya Rabbi. Af dileyince, mağfiret dileyince bizi affettiğin için ya Rabbi. Mağfiret ettiğin için ya Rabbi. Sana hamd olsun ya Rabbi. Evet. Euzubillahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus suresine kadar gelmiştik. Yunus suresiyle devam ediyoruz inşallah. Elif, Lam, Ra Tilke Ayatül Kitabil Hakim bu ayetler, hakim olan kitabın ayetleridir. Allah bunu sana vahyediyor. Niçin vahyediyor? İnsanları uyarasın diye, müminleri de müjdeleyesin diye. Müminleri müjdele ki, Allah onların ayaklarını sıfriyet üzere sabit kılar. Onları sadıklardan yazar. Sadakatleri üzere Allah onların ayaklarını o sırfiyette sabit kılar. Niye? Mümin oldukları için. Allah'ı sevdikleri için. Yeter ki kul Rabbini samimi olarak sevsin. Sevmeyi anlatmıştık. İki türlü sevmek vardır. Bir, bir, Mecazi sevmek, bir hakiki sevmek. Mecazi sevgi, nefisle olan sevgidir. Hakiki sevgi, Allah'ın nefrettiği ruhla sevmektir. Kalbiyle, gönlüyle, ruhuyla sevmektir. Mecazi sevgide, bir şeyi sevdiğinde veya birini sevdiğinde, o bana ait olsun dersin. Benim olmazsa, ne olursa olsun dersin. Ne diyor? Benim olmazsa toprağın olsun. Bu mecazi sevgi. Bu nefsani sevgiydi. Hakiki sevgi bunun tam tersinedir. Benim olsun demez. Ben onunum der. Ben ona aitim. Ben Allah'a aitim. Allah'ın bana nefret ruh Allah'a ait. Dolayısıyla ben bütünüyle Rabbime aitim demektir. Aynı şekilde bütün varlığını Allah'ın kendisine teslim ettiği bütün Varlığı Allah'a kurban etmektir. Kurban etmek için bunu Allah'tan isteyip böyle bir arzusu, isteği olmaktır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyruyordu. O Allah'a kul olanlar, o yiğitleri var ya, onlardan bir kısmı Allah yolunda canını verdi, bir kısmı da sırasını beklemektedir. Bir kısmı Allah yolunda canını vermiş, bir kısmı da sırasını bekliyor. Sırayı beklemek lazım. Yani Allah yolunda olmak lazım, yürümek lazım Allah'a kurban olmak için. Hayatını, varlığını Allah'a kurban etmek için imkan beklemek lazım. Allah bu imkanı verdiğinde her şeyiyle O'na kurban olmaktır. İmam, sevmek, hakiki sevgi. mecad sevgide benim olsun der, benim gibi olsun der, hakikisinde tam tersini söyler. Ben Rabbime aitim, ona aitim. Rabbim ne istiyorsa, nasıl emrediyorsa öyle olsun. Ben sıkıntı çekerim, ben zorluk çekerim. Ben bunu yapamam diye herhangi bir mazeret beyan etmez. Sen emret, ben yapayım ya Rabbi der. İşte kul bu. Hakiki sevgi, iman bu. Bu iman ispat istiyor. Eğer kul böyle bir imana sahipse, Allah onun ayaklarını sabit kılar. Onun sadık olduğunu ona ispatlattırır. Bir de, bulunduğu yerdeki her ne varsa, canlı cansız, bütün varlığı onun o sadakatini şahit kılar. Onun için kelime-i getirirken ben şahidim demek yetmez. Bir de, Öteki tarafından anlamak gerekiyor. Varlık bana şahit olsun ki ben Allah'ın kuluyum. Ben Rabbimi seviyorum. Onu görenler buna şahit olmalıdır. Bu Allah'ın kuludur. Bu Allah'ı seven bir kuldur. Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği bir kuldur. Şahadet. Ama böyle olmadıkça şahadet tamam olmaz. İman ispatlanmış olmaz. İman olabilir ama evet, ispatlarken Mutlaka bir de onun kulluğuna, onun imanına şahitlik gerekir. Allah müminler kardeştir dedi. Kardeş olanlar sadece müminlerdir dedi. Anamız babamız bir olsa da o gerçek kardeşlik değildir. Mesela eğer iman etmemişse o senin kardeşin olmaktan çıkar. Sahabe bir kısmı iman etmiş, iman etmeyen analarıyla, babalarıyla, kardeşleriyle ters düştüler. Gerektiğinde karşı karşıya olup savaştılar. Kardeş değillermiş. Neymiş? Düşman. Ama anaları, babaları bir. Kardeşlik eğer ebedi değilse, kardeşlik eğer iman kardeşliği değilse, o kardeşlik hakiki bir kardeşlik değildir. Allah'ın bizden istediği başka bir şey daha var. Öncekiler, sonrakiler diyor. Sonra gelenler öncekileri suçlar diyor. Öncekilere lanet eder diyor. Onlar bizi saptırdı diyor. O sapanlar da bir sonrakileri saptırmış. Niye? Yanlış yolda yürüdükleri için, iman etmedikleri için. Nasıl ki Analar evlat doğuruyorsa aynı şekilde müminler de mümin doğurur. Kafir de kafir doğurur. Muhalefet olan buyurmuştu ya ya Rabbi sen onları eğer hayatta bırakırsan onlar sadece kafir doğurur dedi. Doğarken kafir de evdir. Doğanlar kafir de evdir. Onlar onları kafir yapar. Onun için eğer biri mü'minse, onunla beraber olanlar, onu sevenler de mü'min olur. Onun imanı iman doğurmuş olur yani. Bir ana çocuk doğurduğu için, Allah onun o çocuğu emanet ettiği yere Rahim diyor. Rahim Allah'ın ismidir. Evet, nasıl bir şeref veriyor Allah? Eğer müminin imanı da iman doğurursa, mümin doğurursa acaba o gönül nasıl bir şeref alır? Eğer kardeşlik tevhide ererse o kamil insan olur insana bakarken onu kardeş olarak gerçek bir kardeş olarak görürse iman kardeşliğiyle pekiştirirse bu kemale erdiğinde o gerçek bir Allah dostu tevhide ermiş vahdete ermiş gerçek bir Allah dostu olur. Bunun dışında o olmaz. Rabbimizi anlamaya çalışmamız gerekir. Bizden ne istediğini anlamaya çalışmamız gerekir. Rabbimiz bizden kardeşlik isterken, beklerken, birbirimizi sevmemizi isterken, birbirimize hidayet olmamızı isterken, beklerken, eğer biz birbirimize düşmanlık yaparsak, değil kafire, müminler birbirine düşmanlık yaparsa. Orada iman kalır mı? Orada iman kalmaz. Düşmanlık yapan imanını kaybeder. Kardeşliğin yerine, muhabbetin yerine, sevmenin yerine kini koyar, nefreti koyar. Kinin nefretin olduğu bir gönül, cehenneme dönmüş bir gönüldür. Orada Allah'ın muhabbeti olmaz. Onun için. Önce Sevmek, Allah'ı sevmek, Allah için sevmek, Allah için bir ve beraber olmak, Allah için kardeş olmak, Allah için birbirimizi hidayete taşımak, cennete taşımak. Mutlaka bunu dert edinmemiz gerekir. Öyle bir derdimizin olması gerekir ki bir insana daha hidayeti nasıl ulaştırırım? Bir insana daha Allah'ın bir ayetini nasıl ulaştırırım? Bütün peygamberlerin derdi budur, Allah'ın da onlara emri budur. Öyle buyurmuştu. Sana bu vahyi ulaşabildiğin her yere ulaştırasın diye vahy ediyoruz. Resulullah Efendimiz elbette ki ulaştırmıştır. Sonra gelenleri kitaba bir varis kaldık buyurdu. Kitabı onlara biraz bıraktık. Onlardan kimi kendine zulmeder, kimi orta yolu seçer, kimi de Allah'ın izniyle yarışır. Nerede yarışıyor? Allah'ın vahyini insanlara taşımak için. Bu üç günlük dünyada kazanabileceğimiz tek bir şey varsa o da Allah'ın rızasıdır. Allah'ın tecellisidir. Allah'ın güzelliğidir. Allah güzeldir demekle hiç kimse güzelleşmez. Allah güzel olmaz. Allah güzeldir demek, Allah ile güzel olmak demektir. Kul ne kadar Rabbi ile meşgul olur, Allah ile meşgul olursa, ne kadar ona hamd eder, onu tesbih eder, onu zikreder, onu tekbir ederse, ne kadar onunla beraber olur, onun rızasını gözetir, onun emrini yerine getirmeye çalışırsa, o kadar Allah ile beraber olmuş, o kadar o kul Allah ile güzelleşmiştir. Ama tam tersine kul Allah ile değil de şeytanla beraber olsa ne olur? Şeytanlaşır. Bizim Allah ile beraber olmamız Allah'a bir şey kazandırmaz. Bize kazandırır. Biz Allah ile şeref buluruz. Allah bizi kendisiyle şereflenmiş olan kullarından eylesin. Amin. Hamdini, şükrünü, tesbihini, tekbirini. Allah için yapan, Allah'ı tekbir eden, Allah'a hamd eden, Allah'a şükreden, Allah'ı tesbih eden kullarından eylesin. Allah'a ait olan şükrü, hamdi, tesbihi, tekbiri başkasına vermeyen kullarından eylesin. Amin. Nefsine vermeyen kullarından eylesin. Amin. Ben deyip kendini bir şey zanneden kullarından eylemesin. Amin. Yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işleri idare eden O'dur. O'nun izni olmadan hiç kimse, hiç kimseye hiçbir şey yapamaz. Bir şafaatte bulunamaz, bir ikramda bulunamaz, bir iyilikte bulunamaz. İşte bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Artık Allah'a kul olun, abdolun. Siz bunu düşünecek misiniz? Bunu tezekkür edecek misiniz? Efe la tezekkeru. Siz bunun üzerinde tefekkür, tezekkür edip düşünecek misiniz? Evet ya Rabbi. Düşünüyor, tefekkür ediyor, tezekkür ediyor. Senin cükür ediyor. Mülkün sahibi olduğunu, bizim sahibimiz olduğunu, senin emrin olmadan bir yaprağın bile ağaçtan düşmeyeceğine iman ettik ya Rabbi. O kimseler ki dünya hayatına razı oldular. Dünya hayatına razı olup dünyada dünya hayatıyla mutmain oldular. Bunlar bizimle karşılaşmayı bizim bize mülaki olmayı, bizimle karşılaşmayı umyan kimselerdir. Buna iman etmiyor. böyle bir şey beklemeyen kimselerdir bunlar. Bunlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Vahyimizden, ayetlerimizden gafil olanlardır. Bunlar bizimle karşılaşmayı ummayan kimselerdir. Diliyle istediği kadar ahiret vardır desin, hesap vardır desin. Bunlar bizimle karşılaşmayı ummayan kimselerdir. Ki onlar dünya hayatına razı olmuş, dünya hayatıyla itminan bulmuşlar. Dünya hayatını seviyor, onunla rahatlıyor. Mümin dünya hayatına razı olmaz. Mümin cenneten aşağısına razı olmaz. Mümin ahireti unutmaz. Mutlaka dünyayı ahirete kurban eder, feda eder. İmtihan budur zaten. Öyle buyurmuştu. Siz biz iman ettik dedikten sonra, sizi imtihana tabi tutmadan öyle, imanınızı öyle kabul edeceğimizi mi sandınız? Andolsun ki sizi mallarınızla, evlatlarınızla, ticaretinizle, evlerinizle sizi imtihana tabi tutacağız. İmtihana tabi tutulduğunda eğer gereğini yapamıyor, Allah'ın rızasını gözetemiyorsa bu durumda dünya hayatına razı olmuş, mutmain olmuş, on isim sıfatı tutuyor. Çünkü onu da mutmaindir. Evet, ayet devam ediyor. İşte onların varacağı yer ateştir. Neden dolayı? Kazanmış olduklarından dolayı. Onlar bunu tercih etti. Ahireti tercih etmedi. Dünyayı tercih etti. Onlar da dünyadan istifade ettiler. Sonra huzurumuza geldiklerinde o tercih ettikleri her ne varsa hepsini bırakıp tek başlarına öyle geldiler çünkü. Ama dedi Allah, iman edip salih amel işleyenler Allah onlara imanlarından dolayı hidayet verir. Onu kendi yoluna koyar, hidayeti verir. Onu yolda yürütür. Onların gideceği yerde naim cennetleridir, nimetler cennetleridir. Onların orada söylediği bir şey vardır. Aslında onların orada söylediği şeyi, onlar dünyada da söylemişlerdi. Dünyada söyleyebilirler, orada da bunu söyleyebilir. Ne diyorlar? De'vâhum fîhâ, sübhâneke allâhumme. Allah'ım, sen Subhansın derler. Onların duası, onların daveti, sen Subhansın ya Rabbi. Sen benim Allah'ımsın demeleridir. Orada onlara selam vardır. Selamet vardır, selam vardır. Diğer duaları da dualarının sonu da, en sonunda Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbil alemindir. Önce buradayken, bu hayatı yaşarken evet, Rabbini tesbih ediyor. Sen Subhansın diyor. Sen benim Allah'ımsın diyor. Bunun karşılığında Allah'tan da ona selam vardır. Dünyada. Bir kul dünyada hayatını yaşarken, dünya hayatını yaşarken Rabbini tesbih ederse o Rabbinden selam alır. Rabbinden selamette olur. Allah onu kendi yoluna, hidayet yoluna koyar. Niye? Rabbini tesbih etmiştir. Sen noksansızsın ya Rabbi, eşsizsin ya Rabbi. ''Bana da her ne muamele yaparsan yap, o en güzeli, en kamilidir, en hayır olanıdır, en rahmet olanıdır. Benim için en güzel olanıdır.'' demiştir. Sen subhansın, hatasız, kusursuz olansın. Ben hatalıyım, kusurluyum, günahkarım, eksim var, yanlışım var. Ama bununla beraber sen benim Allah'ımsın, sen benim Rabbimsin. Dolayısıyla ben senin rahmetine sığınıyorum.'' Mağfiretine sığınıyorum demiştir. Allah bir kuluna eğer selam ederse, ona selamet verirse, gönlünü cennete çevirmiştir. Dolayısıyla kendisinden selamettedir. İmanından selamettedir. Allah'tan, Allah'ın gazabından selamettedir. İnsanlar ondan selamettedir. Varlık ondan selamettedir. Çünkü konuşta, mutlaka konuştuğu haktır. Konuştuğu doğrudur, güzeldir, en güzeli, en doğruyu söyler. Hakkı söyler, hak ile söyler. Bir şeyi yaparsa, mutlaka onu rahmetle yapar, muhabbetle yapar. Rabbim razı olsun diye yapar. Fikri de öyle, düşüncesi de öyle, konuşması da öyle. Hayatı, yaşayışı da, ameli de, işi de öyledir. Selam ve selamet. Sonuç itibariyle alemlerin Rabbine hamd eder. Allah ona bu ikramda bulunduğu için ona hamd eder. Onu över. Allah ayet-i Allah'tan sözüne daha sadık kim vardır buyurdu. Sen bana im iman et, bana karşı samimi ol. Ben sana hidayeti veririm dedi. Seni yürütürüm dedi. Seni selam yurduna çıkarırım dedi. Sen bana dost olursun dedi. Allah bizi Rabbini tesbih edenlerden eylesin. Selamette olanlardan eylesin alemlerin Rabbine hamd edenlerden eylesin. Kendini hamd edenlerden eylemesin. Kendini övenlerden eylemesin. Nefsini övenlerden eylemesin. Ben güzel yapıyorum, güzel yaptım diyenlerden eylemesin. Güzel yapan Allah'tır diyenlerden eylesin. Bütün iyilikler, güzellikler Allah'tan, bütün kötülükler benden, nefsimdendir diyenlerden eylesin. Allah bizi haddini bilenlerden eylesin. Kendini tesbih edenlerden eylemesin. Benim hatam olmaz, yanlışım olmaz diyenlerden eylemesin. Hatasız, kusursuz, eşliksiz, sübhan olan Allah'tır diyenlerden eylesin bize kavuşmak istemeyen kimseleri o bataklıklarında bırakırız. Dünya bataklığında onları öyle bırakırız. Onlar o bataklıklarında bocalar dururlar. İnsana bir zarar dokunduğunda yan yatarken, otururken, ayaktayken başlar bize dua etmeyi, başlar bize yalvarmaya. Ne zaman o zararı, o sıkıntıyı üzerinden kaldırırız onu? Sanki hiç bize dua etmemiş gibi, bize yalvarmamış gibi bir hal alır. Eski haline dönmeye devam eder. Eski haline döner. Oysa kul her anda kuldur. Her anda Rabbinden istemeli, ona sığınmalı, ona yalvarmalı, ona dua etmeliydi. Böyle yapanlar kendini israf etmiştir. Hayatını israf etmiş, kendini harcamıştır. Kendini nereye kullanıyor, nereye harcıyor kendini? Elbette ki kendini şeytana satmış, kendini şeytana harcamıştır. Kendini nefsine harcamıştır. Allah bizi böyle olanlardan eylemesin. Amin. Hem sıkıntıda, hem darlık anında, hem bolluk anında kendisine dua edenlerden eylesin. Amin. Kendisiyle konuşanlardan eylesin. Allah'a dua etmekten muhabbet alanlardan eylesin. Amin. Şeref alanlardan Amin. eylesin. Şerefinin Allah ile beraber olduğunu anlayanlardan eylesin. Amin. Sizin yeryüzüne halifeler kıldık ki, bakalım ne yapacaksınız diye. Siz de ne yaptığınıza bakın. Halifeler kıldıksa, beni temsil edin diyedir. Bana iman edin, itaat edin diyedir. Bana kul cool olun diyedir. Bana halife olun, bana ayna olun diyedir. Benim güzelliğimi üzerinizde gösterin diyedir bu şerefi taşıyın diyedir. Ama halife olduğunu kabul etmeyen, bize kavuşmak istemeyen kimseler dediler ki, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, ya bundan başka bir Kur'an bize getir, ya da onu değiştir. Dediler. Evet. Allah'a kavuşmayı istemeyenler böyle söyler. Allah niye böyle söylemiş? Olmadı ne yapalım? Kur'an'ı bir kenara koyalım. Bu çok yücedir. Bunu okumak, anlamak zor şeydir. Onun için kendimize başka bir kitap bulalım. Dinimizi ondan öğrenelim. Ondan anlayalım. Din budur diyelim. Başka bir Kur'an getir dedi. Kur'an okunan demektir. Dinimizi öğrenmemiz için okunacak başka bir kitap getir dedi. Öyle yaptık zaten. Her tarafta okunan Kur'anlar var. Hangi kitap okunuyorsa Kur'an odur. Okunan. O bizim kitabımız, Kur'an'ımız olmuştur. Ama Allah'ın Kur'an'ı değil. O bizim için dinim kitabı olmuştur. iman kitabı olmuştur. Hiçbir kitap Allah'ın kitabının önüne geçemez. Allah ayet-i de buyururdi: Siz şimdi dini, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah dinini indirmiştir, kitabını indirmiştir, peygamberleri göndermiştir. Siz de yeni bir din üretiyorsunuz. Dini Allah'a öğreteceksiniz öyle mi? Kur'an'ı Allah'ın kitabi olarak kabul etmeyen, dinin kitabi olarak kabul etmeyenler, Allah'a din öğretmeye kalkışmıştır. Eğer böyle yaptıksa, Allah'ın ayetleri okunduysa, biz bunu anlamadık, bize başka bir kitap getir ya da bu ayetlerden başka bir Ayet getir. Başka bir hekim söyle. Başka bir şey söyle. Uyabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şey söyle. Başka bir yol göster dediysek, bunun için tevbe ediyor, istiğfar ediyor. Rabbimize döndük. Ayetlerine Kur'an'a iman ettik ya Rabbi. Amin. Dinin kitabına, imanın kitabına iman ettik ya Rabbi. Amin. Dinin kitabı, imanın kitabı senin Kur'an'ındır ya Rabbi. Kur'an'a iman ettik ya Rabbi. Amin. Resulullah Efendimiz cevap veriyor böyle söyleyenlere, ben ancak bana vah yorumlarına, Allah'ın vahyettiğine tabi olurum. Muhakkak ki eğer ben bunun dışında bir şey yaparsam, vahiyden başka bir şey söylersem, ben Rabbime isyan etmiş olurum, o büyük günün azabından korkarım. Böyle bir şeyden Allah'a sığınırım. Biz de öyle söylüyoruz ya Rabbi. Senin kitabından başka bir kitaba uyarsak, o büyük günün, kıyamet gününün azabından korkuyoruz, senin azabından korkuyor. başka kitaplara tevessül etmiyoruz ya Rabbi. Başka kitaplara dönüp bakmıyoruz ya Rabbi. Sen bize vahyini indirmişken, hiçbir kulun fikrine, düşüncesine, kitabına uyar mıyız? Bu bir insanın, insan olmanın şerefine hiç yakışır mı? Biz bunu insanlığımıza, bize verdiği şerefe yakıştırmıyoruz ya Rabbi. Çünkü biz senin huğrunuz. Bizim Rabbimiz sensin, başkaları değil. Allah'ın kitabından başka kitap arayanlar, Onlar Allah'ın bilmediği bir şey mi Allah'a haber veriyorlar? Yoksa Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi var? Allah subhandır. O, onların koştukları şeyden münezzehtir. Eğer Allah'ın önceden onlara mühret verirdim, onlara bir hayat kelimesi geçmiş olmasaydı iş hemen bitirilirdi. Onlara gazabımız hemen gelirdi. Beklesinler keserler bakalım diyor Allah. Bu insan içinde öyledir. İnsan Rabbi'ni kendi üzerinden tanır anlar. Öyle şeyler var ki kul Herkes için bu geçerlidir. Her şeye katlanabilirim ama şuna katlanamam der. Her şeyi affedebilirim ama şunu affetmem der. Kendi üzerinden herkes bunu biliyor. Her şeyi affedebilirim ama ihaneti affetmem der. Allah ihaneti affetmiyor. Allah şirki affetmiyor. Onun için imani olmayanın ameli bir işe yaramaz. Önce iman. Mekke dönemi 13 sene sürüyor. Medine dönemi 10 senedir. Mekke dönemi Medine'den daha fazladır. Mekke döneminde Allah sadece imani anlatıyor. Özetle. Oruç yok. Hac yok. Zekat yok. İşki içme dememiş. Faiz yeme dememiş. Namaz son iki tane de şey olmuş. On sene boyunca hiçbir şey yok. Emir yok yani. İman et diyor iman. Allah'a iman et. Allah'a şirk koşma. Yerin göğün sahibi Allah'tır. Seni halife olarak yaratmışsın. Sen benim halifemsin. Hem afaktaki hem enfüsteki ayetleri ohu diyor. Dinle diyor. Kendine gel, düşün, tefekkür et, tedavgür et, tezekkür et diyor. Biz ne yapıyoruz? Çocuğu biraz büyüdü mi? Hemen namaz kıl. Kıl namazı. Namazı kılınca tamamdır diyoruz. işi yaptık. Ölçü öyle değil. Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Önce ona imanı öğretmemiz lazım. Ona iman ettirmemiz lazım. Rabbini sevdirmemiz lazım yani. O kullara bir musibet geldiğinde Bütünü dediğini Allah'a halis kılıp, başlardan Allah'a dua etmeye, Allah'a yalvarmaya. Derler ki, eğer sen bizi bu sıkıntıdan kurtarırsan, sana şükreden kullar olacağız, derler. Onları oradan kurtarınca, bakıyorsun ki, haddini aşmaya devam eder, yeryüzünde haksızlık yere azgınlık yapmaya devam eder. Sizin bu haksızlığınız, azgınlığınız kendi aleyhinizdedir. Bu size kaybettir. Dünya hayatı sadece bir menfaatlenmedir. Sonra bize döneceksiniz. Yapmış olduğunuz her ne varsa, her birini tek tek size haber vereceğiz. Nerede dua etmişsin, nerede Allah'tan yüz çevirdin, bunu size haber vereceğiz. Sonra Allah dünya hayatına bir misal verir. Dünya hayatının misali odur ki, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki o nebati, tohumları onunla, o yağmurla karışır, yeşerir, meyve vermeye başlar. İnsanlar, hayvanlar ondan yerler, istifade ederler. Her taraf yemyeşili olmuştur, yeryüzü, süsünü takırmıştır. Her tarafta böyle güzellikler var. İnsan bir bahçesi olsun farz et, ben bu bahçenin sahibiyim, buranın sahibiyim der. Böyle farz et diyor bir an için. Sonra artık hasat zamanı gelsin, artık bu meyveyi toplayacak. Bu benimdir, bu bahçe benimdir, bu meyveler benimdir. Onu biz toplayacağız. Hasat zamanı gelmiştir. Sonra birden bir gece veya bir gündür fark etmez ona emrimiz gelir. Sanki hiç yerinde o yeşillik yokmuş gibi çer çöp haline getiririz. Adam tam da kendini oraya sahip zannetmişti. Buyurur. Sanki dün o bahçeyi orada hiç o bahçe yokmuş gibi olur. Dünya hayatının misali de böyledir. İnsan çalışır, çabalar, şu benim evimdir, şu benim bineğimdir, şu benim malımdır der. Tam artık kendimi buldum, bunlar benimdir der. Bir anda ölüm gelir, dünya hayatı bitti. Hayat bitti. İşte biz düşünen bir kone ayetlerimizi böyle açıklarız dedi. Dünya hayatının ne olduğunu tefekkür et. Anla dedi. Ahiret seni bekliyor. Ebedi bir hayat seni bekliyor dedi. Allah sizi selam yurduna, cennete davet ediyor. Kim Allah'ın hidayetiyle hidayet bulursa, Allah'ın vahyiyle, peygamberiyle hidayeti bulursa, işte sırat müstakim üzere olan onlardır. Eğer biz dünya hayatına tenezzül ettiysek, dünya hayatı için herhangi bir şey için bu benimdir deyip onunla ferahladıysak, ondan dolayı ölümü unuttuysak, onun birazcık bir menfaatle menfaatine olduğunu unuttuysak, Bundan dolayı Rabbimizden af diliyor, mahfuret diliyoruz. Ahirete iman ettik ya Rabbi. Asıl hayatın senin katında olduğuna iman ettik ya Rabbi. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğuna iman ettik ya Rabbi. Dünyayı ahirete kurban edeceğimize söz veriyoruz ya Rabbi. Ahireti dünyanın önüne alacağımıza, ahirete çalışacağımıza da söz veriyoruz ya Rabbi. Duamızı kabul et Ya Rabbi. Senin davetini kabul ediyor, selam yurdunu tercih ediyor, selamet yurdunu, cenneti tercih ediyoruz Ya Rabbi. Bizi sirat-i müsteqim üzere hidayette olanlardan eyle Ya Rabbi. Kim iyilikle gelirse, o asla onun yüzüne ne bir toz bulaşır, ne de bir dillet. Ona ne bir sıkıntı vardır, ne de o sıkıntıdan dolayı, onun yüzünün kararması vardır. Onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kim de kötülük yapmış, kötülükler kazanmışsa, onlara da o kötülüklerinin misli vardır. Onları zillet kaplar Hiç kimse onları Allah'tan kurtaramaz. Sanki onların yüzleri gecenin karanlığı gibi kapkara kesilmiştir. Bunlar cehennem ehlidir. Onlar da orada ebedi kalırlar. Bizi iyiliklerle, güzelliklerle huzuruna gelenlerden eyle ya Rabbi. Kötülüklerle gelenlerden eyleme ya Rabbi. O gün o kaybedenleri, cehennemlikleri hepsini bir araya toplarız. Onlar birbirlerine uymuşlar, birbirlerini ilah edinmişlerdir. Allah'ın ayetlerini dinleme yerine birbirlerini dinlemişlerdir. Hepsini bir araya toplarız. Onları birbirinden ayırırız. İlah edilmiş olanlarıyla edinilmiş olanları birbirinden ayırırız. Siz orada bekleyin deriz. Durun orada deriz. Onların arasını açarız. Onları birbirlerinden ayırdığımızda. O şirk koşulmuş olanlar, yani yol gösterenler, cehennemin yolunu gösterenler derler ki, siz bize takmadınız. Onlara söylüyorlar. Siz bize olmadınız, Bizim bundan haberimiz yok derler. Şahit olarak da, Allah yeter der. Allah şahittir ki, biz ne böyle bir şey söyledik, ne de, siz bize abdolmuşsunuz. Ama, ama, eğer birinin sözünü Allah'ın sözünün önüne koyduksa ona avd olduk. Allah öyle söyledi. Onu Allah'ın önüne koyduk, Allah'ın yerine koyduk, ona avd olduk. Allah bunu affetmez. Bunu yapanlar bile bunun farkında değil. Bundan haberleri yok. Ne diyor? Bence doğru böyle sen de böyle yap. Kendi çocuklarımıza da öyle yapıyoruz. Bana uyun. Yanlış. Bana değil. Allah'a itaat edin. Sizin Rabbiniz Allah'tır demek lazım. Bunu diyemediysek kendimizi Allah'ın yerine koyduk. Onlara uyanlar da onu Rab edilmiş oldu, ona abd olmuş oldu. Ne demesi gerekirdi? Benim Rabbim Allah'tır. Allah demedi mi? Eğer anam, babam onlar bile olmuş olsa onlara öf bile deme dedi ama dedi, onlar bile olmuş olsa senin için küfrü imana tercih ediyorlarsa Onları dost edinme. Küfrüyü senin için imana tercih ediyorlarsa. Ne demek yani? Senin imanı ispatlaman gereken bir şey vardır. Görüyor yok öyle yapma, şöyle yap. Niye? Bu daha güzeldir. Senin için küfrü imana tercih etti. Sen ne demen gerekir? Rabbim böyle emretmiş. Ben Allah'ın kuluyum demen gerekir. Onu dost edinme, onu kabul etme deniyor. Onun için birbirimizi Rabler edinmiyoruz. Allah bizi kendisini, nefsini, başkalarını, alimleri, Rab edilmiş olanlardan eylemesin. Amin. Allah'ın vahyi dururken, başkasının sözünü Allah'ın vahyinin önüne koyanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi kendisine şirk koşanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi Rabbim Allah'tır diyenlerden eylesin. Amin. İmanımın kitabı, dinimin kitabı Kur'an'dır diyenlerden eylesin. Amin. Hayatımın önderi, rehberi, peygamberi, Allah'ın bana Resul olarak gönderdiği peygamberimdir diyenlerden eylesin. Allah'ın Resulünü kendisine örnek alanlardan eylesin. Amin. Ahireti dünyaya tercih edenlerden eylesin. Allah'ın kitabını bütün kitaplara tercih edenlerden eylesin. Amin.